Evet, değerli kardeşlerim, bugün sizlerle Kitab-ı Tevhid adlı risalenin şerhine geçmeden önce içinde bulunmuş olduğumuz, ihya etmiş olduğumuz bu günlerin, bu mübarek günlerin önemini, faziletini beyan eden bir sohbet yapacağız. Bu günler, içinde bulunmuş olduğumuz bu günler çok anlamlı, Allah katında çok değerli faziletli günlerden bir tanesidir. Aleyküm Allah'a Mümin kulun, Müslüman kulun haris olan, yani hırslı olan, hayra hırslı olan, Allah'a itaatle hırslı olan kimselerin iştahla beklediği, aşkla, şevkle beklediği gün saydığı, çabucak gelmesini istediği bir mevsim içinde bulunmaktayız.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 fecre yemin olsun ve o on geceye, on güne yemin olsun. i̇bn Kesir Kessir tefsirinde i̇bn Abbas'tan, Zübeyir'den ve Mücahid'den bu on gecenin, bu on günün zilhicce olduğunu nakleder ve onun gerçekten tefsirinin bu olduğunu bizlere de yapar? Aktarız. Yani bugünlerin değeri, bugünlerin fazileti o kadar büyüktür ki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 Öyle ilginç ifadeler kullanmış ki gerçekten bugünlerde gaflette olan insan kendinden başka kimseyi ne yapmasın? Kınamasın. Çünkü bugün yani bu on gün senede bir defa gelen ve Allah katında çok faziletli olan bir gün. <gülüyor> Yine allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde aleyhissalatü vesselam'a buyuruyor ki وَاَذِّنْ فِي bil بِالْحَجِ İnsanlara ne yap? Haccı ilan et. İnsanları hacca çağır yatukerjalen yürüyerek gelsinler ala kulli ve ala kulli damir. ve inek üzerinde develer üzerinde gelsinler min kulli fecin yakina min kulli fecin amik uzak bölgelerden uzak yerlerden develerin üzerinde yahut yürüyerek ne yapsınlar gelsinler senin bu çağrına, senin bu hac ilanına böyle yapmak için yeşhedu menafi alehum onlar için faydalı olacak, onların çıkarlarını olan şeylere şahit olmak için ne yapsınlar? Hacca gelsinler. Yani hac ibadeti sadece manevi bir ibadet değil, onun dışında insanın oraya gidip, kendisi için faydalı işlerde meşgul olacak, olabileceği bir sezon. Yani bir insan orada gidip de ticaret de yapabilir, para da kazanabilir. fi اللّٰهِ fi اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Ve Allah-u ne yapsınlar diye, o belirli günlerde, malum olan günlerde ansınlar diye. Yani ansınlar. Yani gerek adca gelerek kendileri adına faydalı olan şeylere şahit olsunlar ve gerek de o belli günlerde, malum olan günlerde onlara rızık olarak vermiş olduğumuz hayvanların üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Alimler diyor ki, ki İbn Abbas'tan da bu rivayettir, ve yed kur kurismallahi aleyh malumat, O belirli günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Ayetindeki o belirli günlerden maksat diyor ki bu on gündür. Zilhiccenin ilk on gündür. Zira az sonra gelecek bugünlerde bu ilk on günde yapmamız gereken faziletli ameller nelerdir? Bölümünde. Bizim yapmamız gereken faziletli amellerden bir tanesi de bu ilk on günde ne yapmak? Tekbir getirmek. Ki alimler buna ne diyorlar? Mutlak tektir diyorlar. Yani yolda yürürken arabamızı sürerken, çarşıda alışveriş yaparken mutlak tekbirler. Bundan daha açık bir şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Buharinin rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki, Mel amelu fi eyyamin afdalu fi hadhi'l aşra. Başka günlerin hiçbirinde, içinde bulunmuş olduğumuz şu on gün gibi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 bu hadisi Tabarani, Muğjamul Kebir'de rivayet ediyor. Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki: "Maamin ayamin a'zamu indallahi Subhanahu, wa la ahabu ilayhi al-amalussalih fihna min hadhih ayam al-ashr." Allah Taala amellerin daha sevimli geldiği ve Allah Taala katında amellerin daha azim olduğu, daha büyük olduğu bugün bu on günden daha başka bir on gün, bu 10 günden başka daha başka bir gün yoktur. Hadisin devamında diyor ki fekthiru fihenne min ettehlil. İşte siz de bu 10 gün içinde ne yapın? fekthiru min fekthiru fihenne min Bolca la ilahe illallah deyin. Ve tekbir ve tahmid. Tekbir getirin ve Allah Teala'ya hamd edin. Yani şeytan bizleri öyle oyalamış, öyle gafletin içine düşürmüş ki bakıyorsunuz böyle insan aslında işini yaparken, araba kullanırken kadınlar evde yemek yaparken, herkes normal gündelik hayatını sürdürürken bu 10 günde özellikle ne yapabilir aslında? La ilahe illallah tekbir getirebilir. Allahu akbar Allahu akbar. La ilahe illallah Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahi hamd. Elhamdülillah, elhamdülillah diye böyle ne yapar? Ağzını, zikiri zikirden sürekli ne yapar? Meşgul eder, meşgul tutar. Ama yani insan şunu bilmeli ki arkadaşlar, Allah Teala buyuruyor ya,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 Kınamayalım, yer diyelim, azarlamayalım. Çünkü bizler buna muvaffak olamadıysak, allah Teala bu konuda bizi doğru yola erdirmediyse, bizleri tekbir getiren, tahlil et, tehlil getiren, ham eden kullarından eylemediyse, bugünlerde gaflet içinde olup, üzerinden beş gün geçmesine rağmen hala oruç bilmeliyiz ki, demek ki biz Allah-u Teala'nın وَالَّذ۪ينَ Onun yolunda cihad eden, onun yolunda gayret edenlerden değiliz ki allah Teala bize ne yapmamış?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 وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ Ve her aydan da ne yapardı aleyhissalatü vesselam? Üç gün tutardı. Bizler de arkadaşlar bu dokuz gün ki tagliben on günleniyor bu günlere. Zilicinin ilk on günü diyor. Çünkü onuncu günü bayram. Onuncu gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi eyyam eklin ve şurb'in ve zikrin. Onuncu gün yani bayram günü ve teşrik günleri eyyam eklin ve şurb'in yeme içme günü ama bu yeme içme öyle gaflet, o gaflet içinde boş bir şekilde eğlence olarak değil. Ve zikrin ve Allah-u Teala'yı anma günü. Zikir günü aynı zamanda. E biz ne yapıyoruz o günlerde? Teşrik günlerinde de Allah-u Teala'yı anıyor, zikrediyoruz. Dediğimiz gibi bugünlerde yapmamız gereken diğer bir amel orucun dışında, oruçla birlikte bolca Allah'ı zikretmek. Biraz önce tabaraninin Muhammed el-Kebir'de rivayet etmiş olduğu hadiste olduğu gibi Aleyhissalatu vesselam Allah Teala katında daha azim, daha yüce, Allah'a daha sevimli bu on günden daha başka günler yoktur diyor Aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra ne diyor fa'ktheru fihi minet tehlil. Bu günlerde ne yapın? Bolca la ilahe illallah deyin. Fe minet tekbir bolca Allahu ekber deyin. Fe minet tahmid bolca hamd edin. İmam Bukhari Rahimahullah kitabında İbn Ömer ve Abu Hureyre radıyallahu anhumun bugünlerde çarşıda, pazarda, sokakta yürürken bu on günde Allahu Teala'ya tekbir getirdiklerini La ilahe, Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber tekbir getirdiklerini ve insanların da onların tekbir getirdiklerini duyup onlarla birlikte onların ardından kendi başlarına tekbir getirdiklerini ne yapmakta İmam Bukhari bizlere nakletmek. Yani sahabenin ameli de zikir konusunda ameli de budur. Yolda yürürken böyle ne yapıyorlar? tekbir getiriyorlar. Seslerini yükselterek hatta yine İmam Buhari Ömer radıyallahu an'dan İbn Ömer'in Abdullah'ın babası Ömer'den naklettiğine göre Mina'da Ömer radıyallahu an Mina günlerinde, Mina'da teşrik günlerinde çadırının içinde ne yapıyor? Tekbir getiriyor. Ve onun tekbirini duyan cami halkı, cemaati tekbir getiriyor. Ve Çarşıdaki, pazardaki bütün herkes tekbir getiriyor. Diyor ki bu hadisinin rafisi, ta ki diyor Mina tekbirle inlerdi. Yani Mina tekbirle iniyordu. Bizler de arkadaşlar bu şekilde ne yapalım? Bugünlerde zilhicce ayının girmesiyle bu tekbirler başlar. Ki bunlara biz ne diyoruz? Mutlak tekbir diyoruz. Et tekbir el mutlak diyoruz. Yani belli bir zaman dilimine mukayyet sınırlı, belli bir zaman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 Devam eder. Tekbirin sıygaları nedir? Şeyh, e, Şeyh e, Abdülaziz bin Mezrahimahullah diyor ki yani Allahu Ekber, Allahu Ekber iki kere de söyleyebilirsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Hu Allahu Ekber yani ilk baştaki Allahu Ekber iki, iki, iki şekilde çift olarak söyleyebilirsiniz ve vitir olarak üç, üç, üç, e, üç kere tekrarlayarak da söyleyebilirsiniz diyor yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, ve allahu Allahu ekbar ve lillahil hamd Keza Şeyh Salih Ufeym'in de bu sıvıların sahabeden varit olduğunu, bu şekilde söylendiğini ne yapıyor? Zikrediyor. Bu dokuz gün içinde, bu on gün içinde bir de özel bir gün daha var. O da Arafa günü arkadaşlar. O arafe günü de Aleyhisselatü Vesselam'ın hacı olmadığı takdirde onu tuttuğu, yani Aleyhisselatü Vesselam haclı olduğu zaman Arafa gönü ne yapıyor? Oruç tutmuyor. Ondan dolayı diyor ki sünnet olan, kişi hacca giden kişi hakkında sünnet olan Arafa günü oruç tutmamasıdır. Onun dışında eğer e, hacca gitmemiş bir insansan eğer hac nasip olmamışsa Arafa gönü oruç tutmakta nedir? Güzeldir. Zira Arafa günü hakkında Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ahtasibu alallah enukeffir as-sene alleti kablehu ve as-sene alleti İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki benim bugün orucumla Allah'tan umduğum şey geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarının ne yapması? Bağışlaması, affetmesidir. Yani Arafa gününün böyle bir neyi var? Fazileti var. Böyle bir e, Allah katında kullarına verilen bir ikram var. O yüzden bu Arafa gününü özellikle ne yapmamalıyız? Kaçırmamalıyız. Oruçsuz geçirmemeliyiz. Zira aleyhissalatü vesselam yani bu 10 gün içinde bazı günlere de değiniyor. Mesela Arife günü e, diyor ki Allahüzzam, Yavu'u Arife ve Yavu'un Nahr'i ve Ayamut Teşrik Eidu Naa'ehle Islam. Allahüzzam bir, bir hadis diyor ki, kısacık bir hadis. Arife günü, Kurban Bayramının ilk günü ve Ayamut Teşrik, Teşrik günleri biz İslam milletinin Müslümanların bayramıdır. Vehi eklin ve şurbin ve bugünler diyor nedir? Yeme günü ve içme günüdür. Tabi bayram günü ve bayramdan sonraki ayamı teşrik. Yoksa Arap günü ne yapıyoruz biz? Oruç tutuyoruz. Alimler diyor ki ayamı teşrik diye bizim şu anda ifade ettiğimiz kurban bayramından sonra gelen bizim Türkiye'de ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün dördüncü günü diye ifade ettiğimiz bugünlere normal literatürde fıkıhta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 Güneşin doğduğu şarka doğru şark. Teşrik demek şark. Güneşe doğru asarlar ve o şekilde ne abarlarmış? Etleri kuruturlar. Ve bu şekilde etin bozulmasını, kurtlanmasını önler. Ve o eti o şekilde yerlermiş. Tabi yani bugün Mekke'ye gidenler bilirler. Yaz aylarında, yaz günlerinde oranın sıcağında gerçekten hani biz Türkiye'de diyoruz ya sıcağı ile asfaltta yumurta pişiriliyor. Orada eti ne Yani pişirirsin o sıcaklığı. İşte bu yüzden bugünlere nedenmiş ne Teşrik. Teşrik günleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ine bir hadiste Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu sahibi hadiste diyor ki A'zamul eyyam indallah Allah katında diyor günlerin en azamı Yevmun nahri. Nedir? Nahr günü. Yani kurban günü. Sonra diyor ki Thumme yevmul kar. Sonra da kar günü. Ne demek kar? Arapçada bildiğimiz kar değil. Yani semadan yağan, kışın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 Allah-u Teala diyor ya, لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا Allah-u bu kurbanların eti ve kanı ne yapmayacak? Ulaşmayacak. وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى minkum. Allah'a ulaşacak olan nedir? Sizlerin takvanızdır. Yani ihlasınız, niyetiniz, ne için kesiyorsun? Budur. Öncelikle kurban kesecek olan kimsenin dikkat etmesi gereken husus, niyetini ne, yapmış, ne yapması gereken kimsenin ıslah etmesi gerek, tasfih etmesi gerek, tecdit etmesi gerek, Allah'a ulaşacak olanın takva olduğunu bilmesi gerek. Bu şekilde kurbana yönelmesi gerek. Kurban ibadeti arkadaşlar büyük ibadetlerden bir tanesi İra'ili mehli kurban kesmenin hükmü hakkında ihtilafa düşmüş. İktilafa iki farklı görüşe ayrılmış. Farklı görüşlere ayrılmıştır. İmam Ebu Hanife'nin ve Hanefi mezhebinin görüşüne göre kurban kesimi nedir? Farzdır, vaciptir. Gücü yeten inkisi, kimse için, gücü yeten insan için. Dira bu görüşte Şeyh İbn-i e, destekler e, mahiyette e, ifade kullanmıştır. Şöyle demiştir. İnne zahira vucubuha. Çünkü zahir olan, yani delillerden anlaşılan vucubuha. Kurbanın ne olması? Vacip olması. Bu enne men aleyha فَا لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ آثِمْ diyor gücü yeterse, kurban kesmeye gücü varsa ve yapmıyorsa, kurbanı kesmiyorsa فَهُوَ <gülüyor> آثِمٌ O diyor nedir? Günah işlemiştir, günaha girmiştir. Yani bu bu sözünden İbn-i kurbanı farz gördüğü, farz olarak algıladığı ne yapmakta? Anlaşılmakta. Ancak diğer bir grup, ilim ehli, ki cumhur bu şekilde görmekte, muasır alimlerimizden Şeyh Abdullah Aziz Bin Baz gibi Şeyh Saleh al gibi ve de bu söyleyeceğimiz görüşü savunmakta. O da kurbanın sünneti sünnetu müekkede olduğu. Neden dolayı sünnetu müekkede olduğu? Diyorlar ki Aleyhisselatü vesselam İmam Muslim'in sahihinde rivayet ettiğine göre şöyle buyurur: "İza dakhala'l eşru ve arada ahadukum en yudhi." ilk on günü girdiğinde Sizden birisi kurban kesmek istiyorsa ve zilhiccenin ilk ayı ve zilhiccenin ilk on günü girmiş ise sakına tırnağına ve kılına dokunmasın diyor. Sizden birisi zilhiccenin zilhiccenin ayının ilk on günü girdiği ve bizden birisi de kurban kesmek istiyor ise ne yapmasın? Tırnağına ve kılına dokunmasın diyor. Bir rivayette de diyor ki Tırnağına, kılına ve neyine dokunmasın, yani derisine dokunmasın. Ne demek derisine dokunmasın? Yani diyor ki alimler böyle yarıldığı zaman, yara olduğu zaman o yani o şekilde ne yapmasın, onla uğraşmasın, onu sökmeye çalışmasın. Ya kılına dokunmasın, yani ne demek? Kesmesin. Kıllarını, tırnağını kesmesin. Bu hadisten birçok hüküm alimler çıkarmış çıkarılan hükümlerden bir tanesi de kurbanın ne olduğu. Sünnet olduğu. Neden? Çünkü Aleyhisselatü vesselam diyor ki Zilhiccenin ilk 10, 10 günü girdiğinde sizden birisi de kurban kesmek istiyor ise burada neye bağlıyor kurbanı? isteğe bağlıyor. Ancak bazı alimler buna itiraz etmekte. Buradaki ifadenin bunu içerenmediğini. Aslında kurbanın asıl itibarıyla Tasalli Rabbike Rabbis salat wa anhar. Ne yap? kurban kes buyruğundan dolayı, emrinden dolayı, kurban nedir diyorlar? Farzdır diyorlar. Yine Aleyhisselatü Vesselam, kim namazdan önce e, kurban bayramında kılınan, bayram namazından önce kurban kestiyse, namazdan önce kestiyse, fel yezbah mekâneha uhra. Onun yerine başka bir tane ne yapsın diyor? Kessin. Emir kipiyle kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden dolayı, bu, bu sebeple bazı alimler de demişler ki, hayır kurban nedir? Farzdır. Hatta Şeyh'l-Albani'nin e, sahih gördüğü, ancak mevkuf olarak zannedersem, bir rivayet var, kim gücü ettiği takdirde, gücü yetmesine rağmen, kurban kesmiyorsa, imkanı varken kurban kesmiyorsa, bizim mescidimize musallamıza, namazgahımıza ne yapmasın diyor, yaklaşmasın. Bunun da benim şu anda hatırladığım kadarıyla mevkuf olarak yani sahabeden rivayet olunduğunu ne yapıyorum, sahih olduğunu hatırlıyorum. Bu sebeple arkadaşlar bu hadis, bu eser, ve bu alimlerin iftilafından sonra biz Müslüman olarak yapmamız gereken davranış, gücü olan varsa ne yapması? Kişinin kesmesi ki iftilaftan çıkmış olması ki zaten bu yani bir ibadettir. Bunun karşılığını allah Teala'dan kat kat alacağız. Kurban'da aranan şartlar nelerdir? Hangi hayvanlardan kurban olur? Malumunuz üzere yani büyükbaş hayvanlardan deve, inek, küçükbaş hayvanlardan da koyun, koç ve keçiden kurban olmaktadır. Bunların da aranan yaş sınırları nelerdir? Aleyhisselatü vesselam diyor ki, la tezbahu illa musinne Musinne'den başka ne yapmayın? Kurban kesmeyin. Nedir musinne? Diyor ki aleyhisselatü vesselam yani demenin 5 yaşına girmesi demek. ineğin 2 yaşına girmesi demek. Keçinin ve koyunun da neye girmesi demek? 1 yaşına girmesi demek. Diyor ki, İlla em ta'sur ta aleykum şayet bulamazsanız fe tezbahu cez'aten mined-da'n. Koyundan da neyi kesebilirsiniz? Cez'ayı kesebilirsiniz. Nedir o cez'a? Diyor ki Halimler 6 ayını doldurmuş hayvan. Yani şayet bulamıyorsan bir yaşını doldurmuş bir hayvan. Veyahut da yani 6 yaşındaki hayvanı da gördün. Yani 6 yaşındaki 6 aylık pardon 6 aylık e, koçu koyunu da ne yapabilirsin? Kurban edebilirsin. Keçi değil. Dikkat edin. Yani keçide aranan şart ne olmalı? 1. Ama koyunda aranan, koçta aranan ne olmalı? 6 ay olmalı. Kurbanı kurban olmasına engel olan bazı neler var? Ayıplar var, kusurlar var. Bunlar e, kurbanda olmaması lazım. Kurban olabilmesi için. Yani normalde et et Etini yemek için kesilecek hayvanda aranan şartlar değil bunlar. Yani sen topal bir hayvanın eti için o hayvanı alabilirsin Normal bir günde kesebilirsin. Ancak kurban bayramında, biz buna udhiye diyoruz, kurban bayramında udhiye adı verilen bu kurbanın kesilmesinde kurban olabilme şartları var. Kesmek için kurban olması gereken şartlar var. Buna haiz olması lazım. Bu şartları için kendinde bulundurması lazım kurbanın. Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih olarak hadiste yasakladığı dört kusur var. Bu dört kusur hayvanda bulunursa bu dört e, kusur hayvanda bulunursa o hayvandan ne olmaz? Kurban olmaz. Diyor ki El-Avra'u El-Beyyinu Avaruha Kör Yani kör derken tek gözü olmayan. Tek gözü tek gözü kör hayvan. Alimler diyorlar ki yani tek gözü kör olan hayvandan kurban olmuyorsa iki gözü olmayan hayvandan Ayrı olmaz. Ne yapıyorlar böyle böyle? Yani bunu iki gözü görmeyen, kör olan hayvandan kurban kurban olmazın olmaz demenin delili ne? Yani kıyas. kıyas. Yani kıyası inkar edenler kör hayvandan kurban ne yapabilirler? Kimse Çünkü hadis ne diyor? Tek gözü, yani. tek gözü kör olandan hayvan, tek gözü kör olan hayvandan ne olmaz? Kurban olmaz iki olan hayvan kıyasını inkar edenlere göre ne yapılması lazım? Kurban olması lazım. Alimler diyorlar ki yani kıyas olarak bu hadiste zikredilenlerden daha ağır olan kusurlar varsa hayvanda hayli hayli ne olmaz bunlardan? Kurban olmaz. Bu da, buna da ne deniyor bizim dinimizde bu delileye? Ne deniyor? Evet. Kıyas deniyor. <gülüyor> el marida el beyudu Hasta ve hastalığı açık hayvan. Yani böyle hasta. Öksürüyor, böyle ayakta duramıyor. Yani yürüyemiyor. Yani böyle kafası bulanık. apaçık açık bir şekilde hasta. El arca el beyin aracuha. Topal. Ve topallığı çok açık ve net. Topal hayvanın, hayvandan kurban olmazsa eğer, ayağı kırık hayvandan, iki ayağı kırık hayvandan, ayağı olmayan hayvandan ayrı hayli, hayli olmaz. El acfa elleti la tunqi <gülüyor> Zayıf. Yani iliği olmayan diyor alimler. Yani kemiği sertleşmemiş, böyle zayıf, ayakta durabilecek tahkakati olmayan, zayıf, bitkin hayvan. Bundan da ne olmaz kurban olmaz. Bunun dışındaki kusurlar bazı fukaha zikretmiş. Alimler diyor ki bunlar yani bu hadislerde zikredilenlerin dışındaki kusurlar fahiş değilse, çok büyük değilse, yani bir engel taşımaz. Mesela kurbanın kulağı kesikse, kulağının bir kısmı kesikse,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 yani birisi dedi ki, ben dedi acele, acele bir şekilde gideyim de mezbahane, kalabalık olmadan sabah namazı ile kurban bayramı, namazı arasında hemen işi bitireyim. Niyeti adamın güzel. Bir sorun yok niyetinde. Allah için kesiyor. Ondan bu kabul olur mu, makbul müdür? Değilir. Zira sahabe kestiğinde, böyle yaptığında Aleyhisselatü Vesselam ona neyi emrediyor? Ee, bir daha kesmesini e, emrediyor. Zira o diyor, ne oldu bu? Yani et için kesilen mi? Yani demiyor, tamam sen Allah için kestin, niyetin iyiydi ne zararı var? Halimler bu örneği, bu hadisi ne için getiriyorlar? Bidatlar için getiriyorlar. Yani bidatte yani salih amellerde, amelin salih olabilmesi için aranan iki şart var. Bir, ihlas. Yapan kişinin niyeti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 Peygamberin getirmiş olduğu model üzerine, getirmiş olduğu sünnet üzerine kesmeyince ne olmuyor o? Kabul olmuyor. Kurban olmuyor. Sen de ne yapmıyorsun? Yapmış olduğun ibadeti Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yaptığı şekilde yapmadığın için bu da olmuyor. Salih amel bu şekilde olmuyor. Kurbanı keserken arkadaşlar uyurulması gereken bazı şartlar var. Yani Bunlardan bir tanesi kurbanın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 Bundar olur. Yani bu hayvan etiyemiz. Hayvanın o iki ana ile birlikte ya su borusunu ya da ne borusunu keseceksin? Yemek borusunu. üç tane şey ne olması lazım? Kesilmiş olması lazım. Yani adam diyor ki ben hocam kestim, korktum bıçağı bıraktım. Yani da, o da, ana damar kesildi. Ya yani sadece veya yemek borusu kesildi sonra hayvan öldü. Ne oldu bu hayvan? Allah Allah. Bu üç, dört şeyden üçünü kesin kesecek. O üç şey derken iki ana damar ve ya su borusu ya, ya yemek borusu ya nefes borusu. Aynı şekilde arkadaşlar yani kurbanı kesme adabından bir tanesi nedir? Kurbanı sol tarafına yatırmak. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi kişinin ayağını yapması? Kurbanın boynuna koyması ve besmele ve tekbir getirerek ne yapması? Kurbanın kesmesi de ee, bu işin sünnetidir. Ancak bes, e, tekbir getirmesi neydir? Kurbanın şartıdır. Yani Şeyh Sallallahu Hüseymin diyor ki bir insan, bir insan kurbanı keserken tekbir getirmeyi unutsa, onun diyor kestiği kurban ne olur? Allah'ın adını anarak besmele. Allah'ın adını anarak besmele yani besmele deneyi unutursa, ne olur? Mundar olur. Unutarak da olsa diyor. Ki Şeyh Sallallahu Hüseymin rahimahullah bu konuda en, yani unutma konusunda mesela,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 Ale kurbanı keserken diyor ki Bismillah, Allahu ekber. Allah meza mink, mink velek. Allah'ım bu kurban senden bana bir nimet ve benden de sana bir ne? ibadet. Yani ben bunu senin adına, senin için kesiyorum. Diyor ki Allahumma hali anni bu benim adıma kesilmiş bu kurbandır va ehli yani beyti. Ailem adına kesiyorum. Alimler diyorlar ki bir evde bir erkeğin yani bir evde yaşayanların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 Kurban kesiyor ve diğerinde kim için kesiyor? Ümmetinden kurban kesemeyenler için. Tevhid ehli olanlar için, muahidler olan için. Aynen bu şekilde ele ifade. Muahidler için kesiyor. Bizlere de alimler diyor ki, yani sen de gönlünü geniş tut, kurbanına keserken mesela alimleri anlıyor. Allah'ın hadisi anni, bu an ehli beyti. Allah'ın bu kurbanı benden, ailemden, bu an ulama el Müslüman alim, Müslümanların alimlerinden kabul ediyor. Da varmış taraftan böyle diyenler veya öğrencileri mesela Ahmet İmam Bel'den sonra geldi diyor ki Allah hadi an ni ve an İmam Ahmed İmam Bel buradan da ne çıkıyor ölü adına ne yapabiliriz bu surette kurban kesebiliriz haliler böyle diyorlar yani mutlak olarak değil yani mesela birisinin babası öldü adam kalkıyor hem kendine kurban kesiyor hem de babasına ikinci bir kurban kesiyor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 Peki ne zaman ölünün adına kurban kesilebilir? Hangi şartla? Veyahut hatta ne zaman e, vacip olur? Diyor ki alimler eğer vasiyet ederse malının üste birinden terk ettiği malının üste birinden ne yapılır? Vasiyeti yerine getirilir. Adam mesela diyelim veya bir vakıf bıraktı, bir dükkan bıraktı. Dedi ki buradan gelecek olan kira kiranın işte belli bir mihtarından ben benim adıma kurban kesildim. Vakıf olarak bıraktım. Bu şekilde de o ölümün adına kurban kesilir. Ama adam ne vakıf bırakmış, ne ardından vasiyet etmiş. Ey oğlum Mustafa bana kurban kestememiş. Buradan gelecek kiranın bir bölümünden her yıl bana bir kira kestememiş. Burada Mustafa'nın yapması gereken uygun ibadet nedir? Uygun tavır. Kendi kestiği kurbanı, babasının ne yapması? Katması. Kurbanı keserken arkadaşlar yani hayvana da rufk içinde yumuşak davranmamız lazım hayvanın gözünün önünde böyle bıçağı bileerek alimler böyle zikrediyorlar işte böyle bazıları var hayvanın gözünün önünde bıçağı alıyor böyle biliyor Aleyhisselatü Vesselam diyor İla zibha <gülüyor> hayvanı kestiğiniz zaman kesiminizi ne yapın iyi yapın güzel yapın nasıl vel yuhid ahadukum şafratahu sizden ne yapsın kestiği zaman Bıçağını bilesin. Yani kör bıçakla da o hayvanı ne yapma orada? Kesme. Ve hayvanı ne yapsın? Rahatlatsın. Yani. Rahatlatsın. Şeyh Sâlel-Useym'in Rahimahullah diyor ki, bu hadis uyarınca, yani hayvanın ayaklarını bile bağlamayın diyor. Niye? Çünkü ruhu hayvanın kolay çıksın. Kan bir an önce boşalsın ki ayaklarını kıtlaştırırken, zebreşirken bu şekilde de ruhu kolay çıksın. Hatta İmam Beyhakkinin rivayet ettiği bir eser var. Ömer radıyallahu an biliyorsunuz, şiddetli Ömer radıyallahu anh, bir adam görüyor, sopayla böyle şeyi koyunu kesmeye götürüyor vura vura. Şimdi bugün biz de şahit oluyoruz, değil mi buna? Hayvanı böyle yani kuyruğundan çekiyor, arabadan ittiriyor, arabaya atıyor böyle. Ömer radıyallahu anh, böyle bir adam görüyor, sopayla şey hayvanına kötü davranan bir adam görüyor. Ömer radıyallahu anh, alıyor sopasını bu adama vuruyor. Yani Ömer hiddetli radıyallahu anh. Ondan sonra hatta ona sövüyor. Araplarda sövme ifadesi olan la ummelek diyor. Yani. Senin anan yok yani ananı kaybedesin. Diyor, diyor ki suqha ilal mevt sevukan cemilen. Onu diyor ölüme güzel götür. Onu ölüme diyor güzel götür. Hatta bazı şeylerde e, hatırladığım kadarıyla diyor ki alimler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 Değil, zaten Artık o kurbanı ne yapacaksın? Tayin ettiğin, keseceksin. Ve burada diyorlar şunu gerektirir: Sen o kurbanı tayin ettikten sonra ifratla ya da tefritle başı boş bıraktın hayvanı, hayvanın üzerinde deve aldın, Devenin üzerinde bir yük taşıdın veya arabanın taksinin arkasında arka koltuğunda görüyorsun bazen haberlerde, arka koltuğunda taşımaya çalışın. Hayvanın ayağı kırıldı, diyor ki onun yerine başka bir tane daha kurban almak senin üzerine ne oluyor artık. Vacip oluyor, farz oluyor. Bizim Hanefi mezhebine göre bilinen fetva nedir memlekette? Diyelim ki kurban aldın, kömürlüğe kilitledin, akşam geldiler, hayvanı çaldılar. Hanefi mezhebine göre ifrata tefrete bakmadan, sen kurbanı tayin ettikten sonra o kurban çalındıysa ne diyorlar? Bir daha kurban keseceksin. Ancak alemler diyor ki, burada kişiye bakılır. Yani sen kömürlüğün kapısını kilitlediysen. Tamam mı? Burada seni artık yaptığın bir kusur eksiklik yok. Hırsız gelip oradan çaldıysa artık senin üzerine bir daman, tazmin yok diyor yani. Etir, etmeyeceksin, bir daha kesmeyeceksin. Ama ancak sen hayvanı koydun kömürlüğe, kapısının önüne de bir tane bidon koydun. Ondan sonra sabah kalktın ki kurban bayramı, sabah hayvan yok diyor ki burada artık senin üzerine bir daha kurban almak, kesmek fark çünkü sen artık kurban, ne yaptın? Nain ettin. Aynı şekilde yani hayvanı kötü davranmak, sen Ayağını kırdın. Ee, üzerinde yük taşıdın. hayvan hastalandı. Bu suretlerde de buna benzer suretlerde de sen o kurbanın yerine başka bir kurban daha ne yapacaksın? Ee, keseceksin. Kurbanın e, yine alemlerden zikrettiğim husus kurbanın derisinden etinden ne yapıyorsunuz? Kasaban vererek ücret karşılığı e, satmıyorsunuz. E, Hadiste Aleyhisselam diyor ki: "Men cilde Kurbanının diyor derisini satana kurban yoktur yani onun kurbanı olmamıştır Babından bir şey söylüyor. Ancak alimler diyor ki yani bu, bu şu demek değildir. Yani adam gaflet içinde oldu, cimrilik yaptı. Kasabaya dedi ki: "Kurbanı kes, karşılığında da 5 kilo al, 5 kilo eti al git." dedi. Yani bu onun kurbanının olmadığı demek değil. Bu onun parama düştüğü demektir. Yaptığının yanlış olduğunu Gösteririm. Bir alimler zikrettiği başka bir husus. Kurbanı, etini kestikten sonra ne yapmak? Bir miktar da olsa fakirlere vermek. Bazı alimler bunun vacip yani farz görüyor. Çünkü Allah-u Teala diyor? فَكُلُوا مِنْهَا Hayvanın etinden yiyin. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ fakir Zor durumda olan fakiri ne yapın diyor? Doyurun. Başka bir ayette فَكُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَا الْمُعْطَرِ Hayvanın etinden yiyin, utangaç olan, insanlardan isteyemeyen fakirlere ve kapı kapı dolaşıp gezip insanlardan et isteyenlere de ne yapın? Ayrı ayrı verin. Yani bu iki ayet bize neyi gösteriyor? Emir sıygası, emir kipi, verin. Onları doyurun. Sıygası, kurban etinin bir kısmının, bir cüzünün fakirlere verilmesinin, dağıtılmasının bazı alimlere göre olduğu üzere, tarz olduğunu anlatıyor, ifade ediyor. Bizler ne yapacağız arkadaşlar? Ee, kurbanımızdan keseceğiz. Alimler diyorlar ki üçe bölünür kurban. E, üçe bölünür derken üç eşit parçaya manası yok diyor Şeyh Ali Al el-Albani. Ya sen kendine daha çok ayırabilirsin. Böyle bak üçer kendine ayır. Fakirlere ve hediye misafirlere vereceğin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 Yani bunu sünnet olan kendi eliyle kesmesi. Kanını akıtması. Bayram namazından sonra kurbanını kestikten sonra ailelerin dediği üzere kurban etiyle sabah kıvaltısını yapması. Çoluğuna, çoluğuna çocuğuna, hanımına o kanlı eti gösterip pişirmesi, Bunların hepsi bunun dinin şiarı, nişaneleri. Yani bunları yaşamak da ibadet. İslam'ın bir güzelliği. O adam diyor ki ben diyor, bu sene falanca kuruluşa verdim. Et yok ya da kesecek. Senin yan komşun, senin çoluğun, çocuğun o neşeyi, o bayram, heyecanını nasıl görecek, ona nasıl yaşatacaksın? Bu da önemli bir husus. Buna da dikkat edelim. Herkes kurbanını, yani kendisi kesmeye çalışsın, gayret göstersin. Yani pazarda kurban 450 milyon, 450 lira. İHA'da, Cansiyon'da falanca yerde 180 lira, 220 lira uyanınız ya. Yani iki tane kurban parası yapıyor. En azından bir tane kurban parasıyla, yani yarısıyla işi kurtaralım diyerek ne yapmayın? Bu ise yeltenmeyin. Önemli olan kurbanı e, kesmek. Kurban dediğimiz gibi arkadaşlar e, ilk gün bayram namazından sonra başlıyor. Ne zamana kadar demiştik? Dördüncü gün güneş batana kadar, güneş batıncaya kadar. Dördüncü gün de nedir? Kurban kesmek için ee, bir vakittir kurban o günden ne alabilir ee, kesile bilir. Sayısı yok yani bir tane. Ee, bir tane yeterlidir namazdan sonra bir tane e, tekbir yeterli Evet. E, Bayram namazıyla ilgili olarak yani bayram namazına giderken Aleyhisselatü Vesselam eğer bayram namazdan bayramıysa önce yiyip gidermiş kahvaltısından yani ufak tefek bir şeyler kadar gidermiş kurban bayramında da Aleyhisselatü Vesselam yemeden gidermiş namaza gittiği yolla eve döndüğü yol ayrı olur ee, her ne kadar e, yani e, Ayrı olurmuş. Aynı şekilde namaza giderken ne yapabiliriz? Yani güzel olarak kusur alabiliriz. Güzel şeylerden bir tanesi bu. Üstüne Yani topluma giriyoruz. Cuma namazı ile ilgili delil var. Cuma namazıyla ilgili, Cuma'ya gelmeden önce duşur almakla alakalı ama şey kabul edilmez diyor ki bayram namazı ile ilgili, bayram namazına gelmeden önce duşur almakla alakalı bir ne yok halis yok. Ama kişinin yani topluma kalabalığa girecek bugün güzel ee, bir mesleğe Güzel bir e, şekilde kokması, fırsat alması da eftaldir. Güzeldir diyor. E, eğer bayram günü cuma namazına denk geliyorsa, bayram günü cuma gününe denk geliyorsa, bir ruhsat var. O da nedir? Kişi eğer bayram namazını kıldıysa, bayram hükmesini bilmediyse, o gün cuma namazını kılmayıp evinde tek ya da cemaatle öğlen namazını ne yapar? Kılar. Anladın? Bu da bir ruhsattır. Bu de zaten bayram cuma'ya denk geliyor. Yani haccı ekber. Yani, hac ekber zaten her sene her hac haccı ekberdir. Yani cuma gününe denk gelirse hac, haccı ekber olur diye bir şey yok. Hacı ekber haccı ekber yani her sene yapılan hacca ne deniyor? Haccı ekber Büyük hac deniyor. Cuma günü bu ruhsatınız var. Yani evet ee, yani, bu ruhsatınız var. Yani cuma namazını kılmayabilirsiniz. Yani Cuma namazı yerine. Tabi Cuma namazı kılmayabilirsiniz. Lafını duyup da öğlen namazını da terk etmeyin. Yani, bazı, ben hatırlıyorum sanki öyle bir olay olmuştu. Arkadaşlardan bir tanesi bizden bunu duydular daha önceki senelerde. Hocam diyor ben diyor öğlen namazını da kılmadım. Yani, sana verilen izin, sana verilen ruhsat o gün ne? Cuma namazını kılmamak. Yani kılma, kılmayabilirsin. Ama cami imamı veya müminlerin, müslümanların imamı Cuma'yı ne yapıyor? İkam ediyor, kıldırıyor. Yani Cuma'ya düşmüyor toprağı. Cemaete böyle bir ne var? İzin var. Siz de bu sünneti ihya Niye? Ya, eğer bir şeyin varsa, yani, zaruratim varsa olabilir. Evet. Kurbanla ilgili diyeceklerimiz bunlar. Sizin sorularınız, sizin sorularınız varsa onlara cevap vermeyecek. Evet. Diyeyim. Evet. E, kurban kesilinceye kadar kişi Zilhici ayının ilk başladığı günden itibaren e, tırnağını kıllarını kesmez. Sakallarını zaten ne yapmıyor? Kesmiyor her halükarda. E, e, tabii kurban kesecek olan kişi. Kendileri adına kurbana ortak ettiği kişiler için bu şart değil. Yani sen hani kurbanını keserken dedik ya Allah bunu benden ve benim ailemden kabul et. Yani senin ailemde tırnağını kesmeme yasağı yok. Kesme yasağı yok ailene. Çoluğuna, çocuğuna. Onlar ne yapabilir? Yani kurbanı kesecek olan, alan adam ne yapar? Kurbanı kes kesecek olan kişi, saçını koltuk altı kıllarını, etek tıraşını yapmaz. Tırnağını kesmez, derisine dokunmaz. Şayet kişi kendi eliyle kesemiyorsa kurbanı, birisini vekil tayin ediyorsa, bu surette, bu şekilde tırnağını, tırnağını saçını Kullarını kesmeyecek olan vekil mi yoksa, asıl kişi mi? Asıl kişi, vekilin bir şeyi yok. Haram işlemiştir. Terk eden haram işlemiştir. Evet. Hayır, sadakaları diye bir şey yok. Tövbe edecek. Tabi. İşte oynamayacaksın. Onlarla da oynamayacaksın. Kıpanmayacaksın yani. Gayri ihtiyar Tabi yani mesela aileler demiş ki, gayri ihtiyar ise, bilmeden yapıyorsa Allah'ın size bir beis yok. Yine aynı şekilde kadın mesela kurban kesecek. Kadın zengin, kocası fakir, kurban kesmek istiyoruz Bu zaman, bu halde, bu surette e, tırnağını kesmeyecek olan, e, kıllarına dokunmayacak olan kim olur? Kadının kendisi olur. E, ama bu kadın banyo yaptı, saçları uzun, saçlarını tarayabilir mi? Alimler diyor ki evet, saçlarını tarayabilir. Ama nasıl tarayacak? Öyle yani kopara kopara, değil Yani böyle yani bildiğiniz geniş dişli taraklarla e, normal bir şekilde saçını tarar. Yani saçının taranması yasak değil. Evet. Azaltmaz Allah'ın yani. Sen aleyhisselatü Vesselam kendi bir kurbanı bütün ümmete kesiyor yani. Ondan sonra. Kendi ailesine kesiyor, orta geliyor. Dediğimiz gibi yani ibadetlerde asıl olan mutabaattır. Yani sen çok yorulursun, çok yorulursun, çok yorulursun, öbür kişi çok az yorulur. Onun aldığı sahip, senin aldığın sahaptan daha çoktur. Evet. He, he, şimdi birisi diyelim ki Rusya'da yaşıyor. Rusya'nın uzak bir köyünde. Orada da ne yok? Cami yok. Namaz kılınmıyor. Yani bu bayram namazı şartı yok kurban kesebilmek için. Yani vakit olarak bayram namazı vaktinden sonra ne yaparsın? Kesersin. Yani vakit olarak. Bilerek gitmiyor. Bilerek gitmiyorsa yani vacibi terk etmiş oluyor. Farzdır. Kurban. Ve... Uykuda kaldıysa. Uykuda kaldıysa yani Allah bedir. İnşallah. Kaza mu diye? Yok. Evet. Cuma'nın Cuma Cuma Cuma Evet. Ondan sonraki Yani onlar evet aleyhissalatim selamdan rivayet olunca ama sığatini bilmiyorum yani. Bunlar, kutbedeki tekbirler. Tabi yine cemaatlerim tekbirlerim.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 Bizler imamlarla beraber kılacağımız için, kendi başımıza böyle bir cemaat oluşturmayacağımız için onlar nasıl kılıyorsa bizler onlar gibi kılacağızlar. Yani. Bayram namazı? Tabi hacılar bayram namazını nerede kılıyor? Kılmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Günlerde sabah namazı kılıyorlar. Mesela o akıllı arası falan yok. Boşyalı. Yani...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 gücü yeten. Yani gücü yeten. Bir miktar değil. Yani. Senin o gün evinde 2-3 milyon paran varsa, gücün yettiğini görüyorsan. Yani. Yani gücü yeten ifadesi kişiye döner. Kişi kendini bilir. Evet. Şimdi bir de şöyle mesele hiç ihtiyacı yok. Bakir ee, de dedi Ben mesele birisi Ona parayı üderim. Mesela ben sana para üderim. Sen kurban kesiyorsun. Fakirin kurban kesmesi için. Fakir değil, satı hiç de ihtiyacı da yok. Aha. Fakir de değil, zengin de değil, ortada ama kurban alacak parası yok. Borç hmm. da istemiyor kimse de. Ama ben onu biliyorum. Arkadaşım veya eşim bu hakkım var. Bunu almıyorum. E olabilir, yani sen ona... ya Kendinden işte hayvan... Yedi kişilik, kişilik hayvan grubuna kendi... Evet. Adama, gel ben senin de katayım senin adına da. Vereyim paranı. Sende ortak ol. İnşallah da 5 yok saat yüzüne dönecek diye tecrübe edelim inşallah. Önümüzdeki hafta Perşembe Arapça dersimiz cumartesine eee evet, evet, dersimiz olacak. Şey, işte ancak önümüzdeki hafta Salı günü bunu yapmadığımızda inşallah yapacağız tamam yani haber ediyoruz. Salı günü saat 8.30 üç olsun dokuz mağstın tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam 9 tamam i̇şte yine saat 9 inşallah salı günü saat 9'da e, tevhid dersimizi yapacağız bayrama öyle gireceğiz. O zamana kadar da e, kurbanla ilgili sorusu olanlar varsa sorsunlar biz de inşallah araştırıp cevaplarını evet. veririz.